Şimdi hocam az önceki benim dile getirmiş olduğum bu hadis kitapları ile ilgili mesela hadis kitaplarını doğrudan bizim amel etme noktasında arka planımız yoksa yanlışta düşebiliriz esasında. Bu bunlar ahkam bahisleri ile ilgilidir. Mesela bir ahlakla ilgili rivayetlerde sorun olmaz. Yani şimdi ile ilgili rivayetleri okuduğun zaman Peygamber Efendimizin önceki uygulaması, sonraki uygulaması bunları bilmek gerekir. Arka plan gerekir ama Hz. Peygamber mesela çocuklara davranmak, yaşlılara davranmak, ev içi, yaşam tarzı, anne babaya iyi baba hayır Bunlar bir ahkam bahsine girmediği için, bunlarla doğrudan her insan rahat bir şekilde amel edebilir. Peki bu hadis kitapları senin sorun bağlamında, bize sağladığı şey nedir? Hocam hadis kitapları bana göre Hz. Peygamber nasıl Kur'an-ı Kerim'in ete kemiğe bürünmüş hali ise sallallahu aleyhi ve sellem Hocam hadis kitapları da zamanımızda peygamber aleyhisselam olmadığı için İslam'ın ete kemiğe bürünmüş halidir. Sanki e, 6 ve 7. haftanın mottosuydu o söz. Öyle miydi? Evet. O zaman güzel demişiz. Evet yine tekrar <gülüyor> etmiş olduk. Yani hakikaten çünkü Hazreti Peygamber aleyhisselamı yani adeta böyle bir şahıs, bir müslüman nasıl olur, nasıl yaşaması gerekir, davranışlar nasıl olması gerekir bunu bize böyle bir şekil halinde sunan nedir hocam? Hadis kitaplardır. Dolayısıyla hadis kitapları esasında esasında İslam medeniyetini inşa eden eserlerdir. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Arkadaşlar Kur'an motor güç olmakla birlikte Kur'an motor gücümüzdür bizim. Yani biz enerjiyi oradan alıyoruz. Tekerlek değildir. Ha değildir. Ama bu motorun, bu motorun hareket ettirdiği araç veyahut da şöyle diyelim bu ana yapının şekillendirilmiş hali Hazreti Peygamber aleyhisselam'dır. Peygamber aleyhisselam da geriye kalan hadisler <gülüyor> ve sünnetlerdir. Dolayısıyla İslam medeniyeti, İslam kültürü, İslam geleneği diye bir şeyden bahsediyorsak bunun kökeninde kim var? Resulullah Hazreti Allah Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz var, Resulullah var. Peki bu yapının kalbi Kur'an'dır diyebilirsek? Ha, ya ne kadar güzel dedin ya. Sustun sustun harika bir söz söyledin. Hakikaten motor, kalp Kur'an-ı Kerim'dir ama bedene bürünmüş olan Beslenen Hz. Peygamber aleyhisselamın kendisidir, ondan sonra da aleyhissalatü vesselam efendimizin hadisleridir. Bak ben sana şunu diyeyim, biz hadisleri bir tarafa bıraktığımız zaman, değerli sizleştirdiğimiz zaman esasında bütün bir medeniyeti de ayaklar altına almış oluyoruz. Şimdi sen buraya girerken selam verdin bana değil mi? Oturuşumuz, yememiz, birbirimizle olan davranışlarımız, ilişkilerimiz hep Hz. Peygamber aleyhisselamın mirasının izlerini taşıyor farkında olmasak bile. Evinizdeki hareketleriniz, davranışlarınız hep Hz. Peygamber aleyhisselamın izlerini taşıyor. Onun mirasını hayatımızda canlı tutmaya çalışıyoruz. Biz hadisi ve sünneti, daha doğrusu Hz. Peygamber aleyhisselamı bir tarafa bıraktığımız zaman esasında dinin kendisini, pratiğini de bir tarafa bırakmış oluyoruz. Ve her zaman söylediğimiz gibi kendimizi Hz. Muhammedin aleyhisselam yerine konumlandırmış oluyoruz ki bu çok tehlikeli bir şeydir. Bizim bir tane Muhammed'imiz var, Abdülbaki. Bizim bir tane Muhammed'imiz var, aziz seyirciler bizim başka sahte Muhammedlere ihtiyacımız yok. Yok. Bizim yaklaşımımız budur. Hocam e, Eyüp Can arkadaşım tanzim sordu ya günümüzü nasıl tanzim ediyor diye. Evet. Peki baktığımızda hadis kitaplarına mesela e, İmam Bukhari'nin, İmam Müslim'in e, veya Tirmizi'nin cami-i sahihlerine baktığımızda veya sünenlere baktığımızda yani bağlamında kütüb sitte veya kütüb-i sitte e, tisaya bütün hadis kitaplarına baktığımızda bu hadis kitaplarında yer alan e, bilgilerin mesela sünenlerdeki İslam hukukuna dair olan e, hadislerin örnek veriyorum. Bizim İslam medeniyetimizde e, sanatımıza yani müziğimize, mimarimize e, veya tesibe vesaire diğer e, sanatlara veya ferdi ve içtimai olarak bizim hayat e, tarzımızdaki hepsinin toplamında da İslam medeniyeti yani, ve kültüründe edelim. bu hadislerin e, ve hadis kitaplarının yerleri nedir? Ben sana bir şey dedim. Sen camiye girdiğin zaman mesela caminin duvarlarına bakıyorsun. Burada bir sürü cami var. Gidiyorsun. Caminin duvarlarında bir sürü hadis görüyorsun. Bursalı var Bursa'ya gittiniz mi? Ulu Cami'ye gittik hocam hepimiz. Hocam Bursa'da Ulu cami duvarlarına bir bak. Muhteşem. Yeşil Cami'ye git. Evet. Hep oralarda ne görüyorsun? Hat hat görüyorsun. Çin'i var. Yani o hat derken oralarda hep ayetler ve hadisler evet, var. Hazreti Peygamber aleyhisselam sürekli karşında. Kabristanlara gittiğin zaman hocam hep ayetler ve hadislerle kabir taşlarının bezeli olduğunu görürsünüz. Ve bizim yaşam tarzımızı, senin yemek yeme tarzını eğer o geleneğe devam ettiriyorsan ettirdiğini ümit ediyorum. Sen hocam suyu kaç yudumda içiyorsun? 3 hocam. Niye? Peygamber efendimiz öyle... Besmele çekmiyor hocam. musun? Yemek çekiyoruz. çekiyoruz hocam. Yemeği yedikten sonra Allah'a hamd etmiyor musun? Evet. Ediyoruz. Bunlar hep şekillendiren, senin yaşamını düzenleyen kimdir? Peygamberimiz. Aleyhisselatü selam efendimizdir. Yani dolayısıyla bize birliktelik sağlayan, hatta onu diyelim, bize birliktelik sağlayan Bizi kardeş yapan ya. Hocam bizi, bizi... kardeş yapan, manevi anlamda babamız Hz. Peygamber'dir, manevi anlamda. Hep çember diyorsunuz ya, evet. bizi çemberin içine almış, o kadar güzel de sarmış ki, bütün hayatımızda, bütün hücrelerimize kadar aslında var bu yani. Ya gerçekten e, hadisler e, bizim hayatımız. Evet. Yedinci veya 6 hafta dedi ya, yedinci haftaydı, benim son yazımdaydı, etekemeye bürünmüş hali hadislerdir, öyle. Evet. Var mı başka sorusu olan? Evet. İlginç yok. <gülüyor> Burada, benim sorularım ben... bitmez hocam.